صَلُوا عَلٰى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ صَلُوا عَلٰى اَحْلَاجِ زُّنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اَوَّلَى حَمْدُ سَنَا بِنْ بِرِسْمِ الْحُرْنَةِ اِسْتِيقَى اِنْتِقَانِ هَرْ دِلْ لَرْدَ مُحَمَّدٍ خَارِنَا أَصْحَابِنَا رَحْمَتَ Bizi de kabul eyle, mahşerde sen Muhammed. Ruhuna hem salavat, okuyana şefaat. Kim ederse icabet, ümmetimdir Muhammed. 211 ismi Nuri Hak'tan durasın, Halil İbrahim nesin, ceddine ala Muhammed. Her cihet görür gözü, atelden hüllü sözü, Hayr'ın misadırdı sever anı Muhammed. Kademin arşa erdi, Kâdâka Hüseyin'i buldu, Bin bir kelamı kıldı cananımız Muhammed. Ümmetin bir kerre görse, kademine yüz sürse,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 للجلال رب منا وعد هو لا اله غيره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بالرء ان تولى ذو حكمتي بل المشترق والمغرب ولكن بالر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبي. ذات المال على حبه ذي القربى وبتا ما المساكين ابن السبيل السايلين غير رقاب الى اخر الايه يصدق الله العظيم الجليل الجبار فذلا رسوله النبي الهاشمي sallallahu Teala aleyhi ve sellem efendimizin üzerine getirdiğimiz ve getireceğimiz talevati şerifelerin fazaili hakkında bir hadisi şerif nakli beyan edelim, badede dualar edelim. Ola ki Rabbimiz Teala ve tekattas hazretleri şu mübarek günlerde ettiğimiz dualarımızı gergah izzetinde ahdeni kabul ile mahbul eyleye, kusurlarımızı ya.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 radıyallâh'ın hazretlerinden Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmişti. Ebi Hüneyre şöyle buyurmuşlar. Ebi Hüneyre diye suldursun öyle değil ismi çok merhamatlı zatıdı yere yıkılmış bir kedi emini eteğine sarmış da Peygamber Efendimiz ona merhamatını gördüğünden sen Eba Hüleyre misin? Kedi babası mısın? Demiş. İsmi öyle değil. Abdurrahman adı ismi. Allah rızası için Peygamberim bana gelin din bana Ebi Hüleyre din. Hoşuma geldi bu kelamı dedi. Onun için Ebi Hüleyre dinler. Ya Eba Hüleyre Ey ümmete ashabım Yarın yevmi kıyamette, yarın yevmi kıyamette, yevmi nedamette, mahşer yerinde, arşın gölgesi altında, arş-ı azamın gölgesi altında benimle buluşmak, oturmak, elimden ötmek istersen. Arş-ı Azam'ın altında benimle haş olmayı ister, mübarek ellerini de istersen bana her gün yüz defa salavati şerif'e gönder, eller bulgunlar gibi kaynar sana mahşer yerinde sen selamete çıkıp da Arş-ı Azam'ın gölgesinde benimle elleşmek istersen Ellerimi öpmek istersen yüz defa salavatı şerife okuyun be. E ben hoca bundan kolay hiçbir şey yok. Yani meren fahri kainat böyle kabul ediyor. Sen de yüz defa salavatı şerife okurum. Evet, samazımızı, orucumuzu, sahil ibadetlerimizi güzel bir yerinde yaptıktan sonra yüz defa salavatı şerife okursak, peygamberimizin arş-ı altında yedi sınıf orada göl gelenecek. 7 Onlara giremeyeceğim. Ayete hiç mana veremiyorum. Birisi de bu işte yüz defa salavat-ı şerife okuyup da peygamberimizin memnun eden elinden yorulsunacak. Kur'an-ı Kerim'e geçiyorum. Akıl alın biraz sana. Erselle. La ilahe illallah. Şehadet en Muhammedun abdühü ve resulüh. <gülüyor> كلمة سيلة جمناً ذا هثم حاتم للتي فيقت يا ربي سورة بقرة الله الرحمن الرحيم ليس القبرة أن تورد رجوعكم قبل المشتق والمغرب ولكن القبرة من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله العظيم ممضة Yüzünüzü dolu ve batı yana yanıma göndermeniz bir taat bu değildir. Yahudi ve Mısıraniye Allah cevap veriyor. Muhammed Ali İslam sebebini böyle e, ayetin gelmesi. Sen bir Muhammedsin, yeni din ihdat ettin. Yine bizim eski Muslipse tuzla tuzlayı oraya dönüyor. Yani sen Züyük bir peygamber olsaydın senin için bir kıbla olurdu. Bu söz çok zoruna gitti Peygamberimizin. Halid-i Zülcelal Mescid-i kıble teyim var. Medine'de hacılar gelince diye ziyaret ederler. İki kıbla kıble teyim demek. İki kıbla camisi. Dedi yönümü Beytullah'a dön ya Muhammed. Beytullah'a kıbla. İttifakı oraya dön, oraya dön. Peygamberimiz, ya evvelten caiz değiliz de şimdi niye bu tarafa dönüyor ya? Bu hal işte öyle itiraz. Takip hususu kim tarafa geri döndüğü için, bu o işte öyle itiraz ettiler. Demek ki evvel ki olmuyormuş da niye atılmış eskiden? Onu da emreden Allah, onu da emreden Allah. Böyle yönünüzü sağa sola dönmeniz divye fakat Allah'a ibadet, kavi fakat ibadet olmadı. Bu değil Fakat biz Allah'a Allah'a, celaluhu Allah, a, Allah a, ahiret yüzüne, yerinle girilmeye, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman edenler ki sizin gibi kafirlerin ibadeti ibadet olmadı. Allah'a iman edeceksin, peygambere iman edeceksin, ahirete iman edeceksin, meleklere iman edeceksin, kitaplara iman edeceksin. Bu iman, iman olur çolukta sizin geliyiniz gibi bir şey iman olmaz diye Allah'ımız geldi cevap veriyor. Dinleyelim, ayet ağır olur ya, dinlenirse istifade edilir büyüsünler. وَاَتَ الْمَالَ عَلٰى حُبِّهِ وَذَوِ الْقُرْبَ وَاَلْ يَتَعْمَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَاَبْنَ السَّب۪يلِ وَالْسَّائِلِينَ وَالْسَّائِلِينَ ذَكِ الْرِقَاتِ Sırgallahü'l-Azmi. Bir, cennete boğuşturacak ibadet, bir ritaat, malını Allah sevgisiyle, elindeki malını Allah'ın sevgisiyle, yahut mala olan sevgisine rağmen malı çok seviyordur. Allah'ını çok seviyordur. Anlıyor musunuz? Malı o kadar sevdiği halda Allah'ı sevdiği için akrabaya veriyor. Yetimlere veriyor. Yoksullara, yolda kalmışlara, misafirlere, zilenenlere, zilençilik yapıp da zilenen alt üstünde olsa da Efendim planı zengin zannediyor. Ok At üstünde olsa isteyene verin diyor peygamberimiz. İstediğini verin. Boşluğundan bilinenlere köle ve esirlere eskiden köleler vardı esirler vardı. Allah'ımız onlarına sınav veriyor. Onları eskarattan kurtarmaya kurtarmaya bilenlerin bir saat İhdam bunlarıdır. Ve tamas salata, gat el ve Müvvin biz, bir ta, yani cennete kazandıran ihlaslı amel. Namazını dost dolu namazını dost dolu bu sene çok konuştuk. Namazı doğru kılmadan zekatını ödeyen, zekatını ödeyen kimselerin ahitleştikleri zaman sözlerini yerine getirenlerin halla, halleridir. Ahit yaptı, ahdetti, ahdini yerine getiriyor. Namazını kılıyor, zekatını veriyor ve sabirin hepiniz başaîb-i zarrâî, rahîn-el-bâs. muharebenin zamanlarda sabır ve metanet gösterenlerin gizli ibadetleri Allah'ın rızasına uygun. Ulâike'l-lemin ceddu. وَاُولَاكَهُ <Sessizlik> الْمُتَّقُونَ Onlar yok mu? Yani yokarda iman sahipleri yok mu? Yoksullara, yetimlere, yolda kalmışlara, misafirlere, bilenenlere, kölelere, cariyelere veren yok mu? Zekatını veren, namazını dost doğru kılan, ahdinde bulan yok mu? Yok mu? İmanda bizi taat-i siatında sadık olanlar onlardır. Onlar takvaya irenlerin ta kendisidir. Muhakkıklar insanların olgunlaş, olgunlaşmasını üç şubeye ayırmıştır Allah'ın ayetiyle. Hüsnü insanlara İnsanlarla iyi geçinmek. İslamiyet'te olgunluk bu. İnsanlarla iyi geçiniyor. Hangi zümreden, hangi partiden, hangi insandan olursun Güzel getiniyor. Güzel getiren ben birini diyeyim. Maruf-u terhi. Yahudi var, naslanı var, necusu var, Müslüman var. Gördüğün içinde yaşamış da ne ona Yahudi demiş, ne ona naslanı, ne ona necusu, ne Müslüman hepsiyle güzel getirir. Yardım eder, iyilik eder. Bir arada olacak olursa cimnilerdir onlar. Yani vergisini veren Yahudi de usta, Nasrani'da, medyusda, <gülüyor> komşunun komşuda üç hakkı var, iki hakkı var, bir hakkı var. Bir hakkı olan kâti, lakin komşu. Açıktan heybesine, e, torbasına, çıkısına koymuyor da etineği pileye koyuyor. Onu görür de komşu da isterse Yahudi Nasrani olsun, ondan bir sehem ayrıysa o ağırlıktan o neden vermeyecek olursa ahirette yakanı tutacak, yarattı ben bununla komşuydun, gözüm kaldı da vermedi şimdi onu süs ittihaz etmiş o güzel gibi bir şey var onun içerisinden filan et alabilmiş yesinler diye zıtım olsun her oradaki fakirlerin gözlerini koyduktan sonra <gülüyor> iki hakkı olan hem komşu hem müşküman, bunun iki hakkı var Vermeyecek olursan Allah mes'ûs'' Mutlaka verecek. Üç hakkı olan, üç hakkı olan hem komşu, hem Müslüman hem de akraba. Bu üçün üç hakkı var. Komşu hakkı, komşu hakkındaki inen ayetlere baktım da komşu birbirine berezçi olacak zannettim diyor Peygamberimiz. Yani komşunun hızı komşuya düşmeyecek zannettim ve ölünce merahçı olacağız zannettim. Yani bu kadar çok ayet geldi. Peygamberimiz bu yandan 10 tane ev, bu yandan 10 tane ev, bu yandan 10 tane ev, bu yandan 10 tane ev, 40 tane ev, ev komşu olur. Bunlara iyilik edeceksin. Herkesten de memnun olacaksın. Musalle başına koyunca iki komşu nasıl diyebilir bunu efendim diyince Allah rahmet etsin diye, gölleri sulanır da iyiliğine şahat edilirse diyor Allah, ne kadar usulü olursa ol, ahdilerim Cennet olsun. Ne kadar iyi olursan ol, komşu için gitmişsin. Öldü de kurtulduk, Allah bizi kurtardı derse, arzabı ı cahillet-i cennet-i hennem de. Komşu böyle, böyle. Her adamın komşuluğu komşu değil. Mâruh-i kerhî, mutlisettir râhul azîz, Allah şefaatine nail etsin, vefâti düşün hem Yahudi, hem Asrani, hem Mecusi, hem Müslüman dördüler kabir hazırlarlar, bizden dinler. Bu da bizden, ne kadar iyi insan ki hiç kimse incinmemiş kendinden. Cihan bağında iyi insan, nedir mazlûb-i incin, ne senden kimse incinsin, ne sen bir kimselen incin. Kimseyi incinmemiş, kimselen incinmemiş. Cenazada bir e, yani ıhtılak çıkmış, biz götüreceğiz, biz götüreceğiz. Müslüman yahu bizim velilerimizden miyiz zat bu? İki oğlu ayağa kalktı dedi ki, babam, kerameten bunu söyledi. Benim cenazemde hırıltı olur, komşular illa bizden derler, kapışmak isterler, benim cenazemi yerinde koytular. Ben cenazemi hangi kabile, kerametle götürürsen ben ondanım. Bırakın, benim cenazenizi bırakın yerinde. Girin. E, cenaze namazını tıldılar, böyle serbest bıraktılar. Herkes giyince ayinini yaktı, çekildiler şöyle, cenaze kalktı. Meleklere Allah'a emretmiş, melekler kaldırdılar. Şöyle iki adam boyunda böyle geliyor. Üstünde de kuşlar, o kutucamış, gölge yapmış. Yani cenazesine gelenler rahatsız olmasın. Çok keramet okudum ama sadığım biteceğini diyeyim. böyle üstünden de kuşlar geliyor. Müslüman nezlerine indi, oraya koydu, o kabri hatırlamışlar. 800 tane katil eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. İşte e, insanda komşuluk yani komşuya iyilik şuymuş sıhhat-ı itikat itikat hakikatta karşı kötü inançlarını iyileştirmek husus muafiret insanlarla iyi geçinmek üçüncüsü tehdit-i nefis nefsini kötü huylardan temizlemek bu üçü bir araya geldi mi insanın olgunluğu bu Allah'ın olgunluğu varsın Olgun ol, olgun ol, öyle olgun olunmaz. Açılalım bir aşkına. Sevelallah, ilahe illallah. Ve şeru enne Muhammed'e katılıyor ve resulü. Senin hatimeler seyfik etti ya Rabbi. <gülüyor> Elimde mevzuların yıkıldı kaldı da, birlikte kaldı da, yıldızdı kaldı da, şahat onun için değiştiriyorum süt tez, soruyorum oruç tükenmiş olmuş. Yarınak yedim mi padişahlığa giriyor hocam. Evet. Allah ya mübarek etsin. Evet. Onun için aleyküm. bir cafaz alım aldım. Kardeşlerime pek lazım olduğu için. Bu sünnü farziyeti, Resulet'menin farziyeti. Ettebi'lillah ve in kuntum minuden taqqah harru. Aa ayeti celilesiyle bu fark oldu hadır, erkek, cümlemize husur, farz. Farz olan da var, sünnet olan da var, müstahat olan da var ya yani biz şöyle farza girelim. Ey maaçlı müminin, ey mümin cemaatı, eğer siz gülüp olursanız temiz suyla vücudumuzu kamilenci yıkayıp ziyade sabah ediniz. Ayet-i kerimetiyle ve Şu olmuştur. ile cünüben tatbah haro ziyade kadahbur etti evin deyince ağız burun yumak ağız burun yumak sünneti gene gusulde sark oldu ağızı burun yumak abdeste sünneti gene gusulde sark oldu bu ayetin celillerin için oldu ziyade kadahbur edin yani burnumuzun burasında birikmiş Suyun çire kaldı, çetliği kaldı. Burnuna çekince onun altına girmedi, ayıklamadıysa çünüplük çıkmaz. Dinneyi koyacak kadar yer yine çünüp yazmış olursun. Onu tuz riyasetine bahur edin. Dişiniz çürük ne de ekmek ne yemiş. Aklı bir şey yemişsiniz. Bal yemişsiniz. Onun mumu oraya yapışmış. Diş kanır o dişin çürüğünün içine gitmemiz de durun. Yine. Koca diş dolduranlar ne, nasıl olur? Onu müftüleyemeyen ziyanete sıralı. Uslu icap eden ehval, uslu icap eden haller, uslun esbabı vücubu yani pahar siyeti dört. Kadın erkek şöyle bütün kafasını gelerek dinleyelim. Hepimize her zaman lazım olan usl, onun için yanımızdan dinleyelim şöyle. Hüsnün esbabı, bu yani farzuniyeti dört üçün. Dört yüzden insana hüsnü farz olur. Bir, erkek veya kadın gerek uykuda gerek uyanırken ihtilam olmak. Kadınlarda da olur, erkekte de olur. Düşü azmış eller. Evet. Yaşlılık bulunursa, yaşlılık bulunmazsa o bir rüyadır, yetmiş yetmiş. Rüyayı gördüğünü bilmiyor da yaşlık var. Kime hüsnü farz olur. İrkek veya kadın mukarenette bulunmak. Birbirine yakın olmada la hara cefittin Kur'an-ı Kerim olduğu için utanacağım değil çekilmez. Birbirine yakın olduğu vahitlerde işte gayet nazik konuşma bu. Daha ötesi söylenilmez. O zaman da usul olur Kadınlar hayız ve lüfasan hüfteti teman olunca derhal husur ederler. Kuş etmezlerse indallah mesul olurlar. Namazları geçer. Hoca biz anlamaz ya onlar anlasınlar. Kayıp dini diyorsun. Adet gününe ne diyorsun. Adet günü dini ediyorsun. Pahavva annemiz cennetteki buğdayı yediğinden kız çocuklarında üzül olarak annemizden geldi. Annemizden geldi. Akıl bali oldu mu kız çocuklarında adet günü görürler kadınlarda da görürler. Üçten aşağı olmaz, ondan yukarı olmaz. Üçten aşağı olmaz, ondan da yukarı olmaz. Yine aynı o hali görüyor. On gün oldu mu pusleder, abdestini alır, namazını kılar, kocasıyla olur bir zarar olmaz. Ama ona kadar kesinleri de kocasıyla olursa, bismillah çekerse, haram olduğu için halal itikazı etse üç var böyle adet gününde olmaz çocuk getirme nüfaka günü nüfaka günü değil çocuk birden 40'a kadar bir de o e, e, dem kesilir, kan kesilirse orada kuş eder. ama 40'a kadar kütle olamaz belki adet değiştirir de cindan kan görür o zaman, Nüfas-ı kanaklıcazıyla gün olduğu için indallah, ikisi de olur ve sadaka olarak bir kılem için vermek lazım fakire, tövbe-i etmek lazım. Aman iyi dinleyelim, bunlara riayet etmemiz mutlaka lazım, dinimizin emirlerinden. Uykudan uyarıldığı vakit yatakta veya çamaşırda bir yaşlık görmek olarak dedim ya, hatta ihtilam olduğu yakinen bir mesedeki gusül farkı. Gusül farkı. Sünnet, müstehap, vacip, aleltifaya olan gusüller de var. Bunları da sahib edeyim şöyle, ezan başlıyor. Cuma namazı için, bayram namazları için, Arafak'ta vakfaya dururken ihrama girdiği zaman, gusül etmez sünnettir. yoldan gelen, yoldan gelen, ve gayri Müslüm eden, İslam gelirken iman etmek isteyen, adil gecesine giren, yarın akşama, Medine-i Münevveri'ye giren, günahına tebep eden kimselerin husus etmeleri müstehattı. Huslun fazları biraz haber vereyim size, dinlenmeyin. Huslun farzları, Sebepleri dördüdü. İhtilav olmak, kocayla kadın bir araya gelmek, nüfata olmak, hayız olmak bunlarla oluyordu. Şimdi de huslum farzları, husretmenin farzları, iyi dinliyorum. Huslum farzları üçtür. Ağzı, burnu, bütün bedeni yıtamaktır. Huslum sünnetleri, bu sünnetleri aşağıdaki tersi özeldir elleri gileklere kadar ilki bir yıkar. Daha doğrusu en izbeli e, pislik yapan yeri güzelce bir taharatla yıkar. Yani kitap der ki o aletin gayrı büyük abdest yerinde yıkamazsa olmaz Orada güzel taharat gider abdest alır gibi Bismillah, gusül abdestine niyet. Bismillahirrahmanirrahim'e de müsaade eden kitap var. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yarım ayet, yarım ayet okuyunca caizdir. Bismillah diyorsan daha iyi olur. Gusül abdestine niyet ettim ne arkanı kıbleye dönersin, ne de sununu kıbleye dönersin. İkisini de dönmem. Yani şimdiki atatuman yapıcılar, yaptıranlar e, yarın huzur-i ne cevap vereceklerini kendi düşünsün, havaletlerinin yönünü kıbleye gönderiyorlar. Çok yeri böyle. Yani gezin görün, onu yapan Yahudi mi, Nasrani mi, Hristiyan mı, neyse belli değil usta belli değil, daha Kıbla'yı bilemiyor. Çocuğun birisi Kıbla'ya karşı bevle diyormuş böyle. Padişah ne yanındaki vezir yüzara ne, Çocuğu tutmuşlar. Sen katil çocuğu musun, katil misin? demiş. Hayır, ben Müslümanım. Bir suçum mu oldu? Nedir Kıbla'dan tarafa su yoluna durduğunda Kıbla'ya, Beytullah'a karşı su döktüm. Öyle sadı olam Kâfirden. Ha demedi bir defa dedi. Bana demedi ki bu oğlum bu tarafa su yoluna dögünmez. Arkan Zeytullah'a çevrilmez. Şey demedi ki ben duymadım gençleri. Senin baban babasına vardı. Sen kafir misin? Müslüman mısın? Müslümanım elhamdülillah. Niye çocuğum ihmal etmiştim. Kalk yol senin gibi Müslüman. değil. Yani daha Zeytullah'a bilmez. Afatmanınca yeni yeni bir şey çıkartmışlar. İyicek şöyle kenar ondaliği. Onun yönünde tavalısını de, de Hızlı'ya döndürmüş ya arkası düğmeye gelecek ya önü. Allah cümlemizi ıslah etsin ya Rabbi. Evet. Önünü de düğmeye dönmez. Arkasını da dönmez. Böyle gün batıya döner. Öğün doyla gün batı arasına. İyi kandığı yer bolsa elinden aşağıya kutu Kimse yok. Yok. Eğer hamandaysa, şu kulaç genişiyorsa zararı yok. Yok eğer mina bol kulaş kadar varsa Allah'tan, meleklerden utansın, mutlaka fıka tutursun, şöyle hamam havlusu gibi yani üstünü böyle ürtsün, böyle kuşmursun. Aman direm hocam, öyle desen küfre varın, Allah böyle delirtmesin. Yani sünneti seni yeğe, aman. Hiç amanı yok Kur'anların, amanı zamanı ahirette, yani burada amanı yok. Bir ellerini bileklere kadar abdest gibi yıkar. Kusurda niyet eder, besmele çeker. Bu sırada besmele çekmek, deniyet etmek lazımdır. Kendi yazmışlar. Abdestten evvel avvet mahallini necaset kurması dahi yıkar. Sen acele ileride konuşur sana, daha gelmedendir. Kusurdan evvel sünnet vesile, namaz, abdesti gibi abdest alır fakat ayakları yıkamağı susuzdan sonraya bırakır. Eğer bir beşliğin içi yahut da suluğunda su gölleniyorsa döktüğün su geçip geliyorsa ayakta da yıkanır. Yok eğerliğime dökündüğün pis su ayağın altında birikiyorsa en sonra çıkarsana ayağını yıkar. Evvela başa sonra sağ omuza, sonra sol omuza dökmek. Suyu hiç döküşte bade, geriye kalan ağızaları da avalama Yani sürtmek, öyle yüzünden yıkanan sakal gibi abdestelere derler. Böyle içine kaşığı kaşıyı. erkeğe saç, e, ziynet olmadığından taç koymuşsa Ürgülüyse saçı, bütün çizecek saçını...